Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuklu Güzel bir bahar günü. Açık Radyo Dünya Miras Adalar programından herkese merhaba. Bugün sizde Asu ile beraberiz. Ben evet. Derya Tolgay. Merhabalar ben Asu. Ee, ve program konuğumuzu tanıtmadan önce hem teknik masada e, Feryal Kabil'e hem de destekçimiz... Nur Otdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bir de sosyal e, medyadaki e, Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Eski podcastlerimizi lerim, podcast ve e, bilgileri oradan takip edebilirsiniz. Efendim şimdi e, konuğumuzu e, takdim edelim. İnsan Hakları Kentleri Proje Danışmanı Bahar Özden. Bahar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bahar günü. <gülüyor> evet, bahar Özellikle Bahar <gülüyor> diye bunun için başladı değil mi bugün? Bu kadar güzel olur mu? <gülüyor> bir de biliyorsunuz biz şu anda seçim öncesi son programı yapıyoruz. Evet. Ve 1 Nisan'da esas konumuzu konuşmak üzere sizi çağırdık. Olay seçimden sonra esasında evet. neler Yerel yapabiliriz. yönetimler, katılım. Ve işte insan hakları, kentleri diye çok ilginç bir proje yapıyorsunuz. Evet, evet. tanıtayım evet. önce evet. isterseniz. <gülüyor> Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldunuz. Türkiye Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde görev aldınız. Aynı dönemde Avrupa Birliği'ne uyum ve yerel yönetim reformu kapsamında... Türkiye'de yerel demokrasinin ve belediyelerin kapasitelerini geliştirilmesine hedefleyen işte İsveç, Hollanda, Almanya, e, İspanya yerel yönetim birlikleri işbirliğinde gerçekleştirilen birçok da uluslararası projede yer aldınız. 2008-2015 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Delegasyon Sekreteriyası'nı yürüttünüz. E, 2015-2018 yıllarında da Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ile eşitlik biriminde program sorumlusu. 2018 tarihinden itibaren de Research Worldwide, bu, e, İstanbul ama esas rol Wallenberg e, Esnü'nün e, İnsan Hakları Kentleri Projesi'nden sorumlu da e, danışmanlık görevinizi halen devam ettirmektesiniz bize belki evet. hemen şeyi de açıklarsınız <gülüyor> en süsüyü ve hı hı. E, gerçi İlhami Bey ile e, bir önceki programda biraz e, hı hı. açmıştık ama dinlemeyen dinleyiciler Çok kısa. için belki onda. Evet, doğru. Evet, geçen hafta İlan Bey'le biraz konuşmuştuk. Evet. İlami Bey'in İsveç'teki üniversitedeki, Lund Üniversitesi'ndeki göreviyle bağlantılı olarak ama siz tabii ki çok kısa bahsedeyim isterseniz. Ralbo Alanberg Enstitüsü dediğiniz gibi Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı olarak kurulmuş bir enstitü. İnsan hakları alanında çalışıyor. 1984 yılından bu yana. ...ve daha çok da akademiyi desteklemek üzere oluşturulmuş bir enstitü. Ama 90'lı yıllardan itibaren de dünyanın farklı yerlerinde ofisler açıyor... ...ve insan haklarını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Ofislerden bir tanesi de İstanbul. İstanbul'daki çalışmalar. Bunun dışında hani Pekin'de, Kamboçya'da, Endonezya'da ve Kenya'da olmak üzere çeşitli bölge ofisleri mevcut... Yarı akademik bir enstitü bizde Türkiye ofisi olarak hem akademi hem insan hakları eğitimi hem insan hakları araştırması ve aynı zamanda işte doğrudan ilişkilenme diyebileceğimiz farklı kurum ve kuruluşlarla ve yerelde insan haklarını geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz yerel yönetimlerle bayağı yaptığınız çalışmalar var aslında değil mi Evet Evet özellikle son bir bir buçuk yıldan bu yana insan hakları kentleri ...kavramıyla e, yola çıktık... ...diyelim... E, ...işte Türkiye'de... E, ...belediyelerle doğrudan yürüttüğümüz... ...bir projeyle... E, ...insan haklarını e, yerele... E, ...yerel yönetimlere... ...ve hepimizin gündelik hayatına... ...işte gündelik yaşamlarımıza nasıl... E, ...tercümesini yaparız... ...nasıl onları işte... ...uluslararası norm ve standartlardan... E, ...gündelik hayat pratiğimize... ...nasıl tercüme ederiz... E, ...bunun üzerine çalıştığımız bir proje oldu... Projenin aslında birkaç e, bileşeni var. Bunlardan biri akademik bileşen. Burada e, üniversitelerin e, farklı disiplinlerini bir araya getirilen e, çalışmaları e, destekliyoruz. E, hani insan hakları deyince daha çok hukuk e, alanında bu çalışmaların yoğunlaştığını görüyoruz ama... ...şimdi özellikle de insan hakları kentleri deyince ve kent e, alanı... Birçok konuyu kapsadığı için hani şehir planlamadan, sosyolojiye, e, psikolojiden, mimarlığa, e, sağlık, sağlık hakkı e, gibi hani çok çeşitli alanları kapsadığı için interdisipliner çalışmaları da desteklemeye çalışıyoruz. Ve bir akademik grubumuz var. Onlarla da insan hakları kentleri için göstergeler neler olabilir? Böyle bir gösterge hmm. çalışmamız var. Evet. Diğer tarafta da bahsettiğim gibi yedi tane pilot belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Aslında onlar hakikaten pilotlar. Çünkü beraber keşfediyoruz. İnsan hakları, kentleri yeni bir kavram. Dünyada da yeni bir kavram aslında. Son 10-15 yıllık bir kavram. Şöyle bir şey mi soruyor? Yani yerel yönetimler insan haklarını... Yerel yönetim ilçesinde ya da ilinde geliştirmek için ne yapabilir yani yerel yönetimlerin bu konuda evet. yapabilecekleri nelerdir nasıl izleyebilir nasıl takip edebilir nasıl teşvik edebilir diğer Aynen. kurum kurumları bu konuda nasıl bilgilendirebilir ba bağlayabilir değil hı hı. mi? Evet aynı dediğiniz şekilde. Yani dünyada farklı uygulamalar var böyle Tek bir tanım Tek bir e, işte insan hakları kentleri budur e, Diyebileceğimiz bir e, tanım yok henüz Çünkü hani her yerel kendi özgün koşullarına Dinamiklerine uygun bir takım çözümler Ve e, uygulamalar e, ortaya koyuyor Türkiye de Biz de bugün, bugün ada üzerinden de biraz konuşacağımız evet. için Bambaşka bir tabii coğrafya orası tabii, tabii. Belki bu anlamda hakikaten ada e, üzerinde çalışmak Ve e, adalar belediyesinde böyle bir çalışmayı yürütmek ...bir yandan daha kolaylıklar da sağlayabilecek. Çünkü hem toplumsal dayanışma, işte daha iz izole ve e, e, erişilebilirlik, e, işte güvenlik, katılım anlamında... E, ...bir takım uygulamaların çok rahat, daha rahat hayata e, geçirebileceği bir imkan sunuyor Hı. adalar. Avantajlı bir bölge gibi görüyorsunuz. Evet, evet. Çünkü hani e, gerçekten de böyle... Bir... ...merkez ilçe belediyeleri var... ...bizim pilotlarımızda... ...birazdan bahsedeceğim... ...hani e, oradaki nüfus akışkanlığı... ...gece nüfusu, gündüz nüfusu... E... Çok daha zorlaştırıyor her şeyi. Ama adalar çok çok daha kolay imkanlar sunuyor bu anlamda. Peki bu göstergelerden bahsettiniz. Yani <gülüyor> insan haklarını takip etmek ya da iyileştirmek için göstergeler geliştirdik dediniz. Evet. Nedir onlar? Ee, şöyle biraz hani projenin kurgusundan bahsetmem gerek. Yani tabi e, belediyelerin kapısını çaldığınızdan hani insan hakları kentleri olur musunuz ve bir projede yer alır mısınız? Nedir bu diye soruyorlar. Biz de bunun cevabını aslında işte göstergeler oluşturarak vermeye çalışıyoruz onlarla birlikte. Öncelikle 5 e, tematik grubum grup tanımladık en başında. Bunlar e, daha çok dezavantajlı gruplar. E, kadın, çocuk, e, engelli bireyler, e, yaşlılar ve e, mülteciler. Hmm. Bu 5 e, grupta da çalışan e, akademisyen uzmanlarımız var. Ee, ve her bir grup için, tabii bir takım göstergeler ortak oluyor ister istemez tüm hizmetlere erişim e, anlamında. Ee, her bir grup için e, hizmetlere erişilebilirlik, e, katılım ve güvenlik e, boyutlarında... E, kentte yaşayanların yaşayan bu grupların yapabilirliklerini e, sorguladığımız, anlamaya çalıştığımız göstergeler hmm. oluşturuyoruz. E, şu an bunlar mesela neye erişim, neye katılım, ne güvenlik hani hizmetlere Değil erişim. Mi? Evet, hmm. evet. En en basit haliyle hizmetlere erişim. Belediyenin sunduğu hizmetler Erişilebilir mi? Hmm. Bu bahsettiğimiz beş e, grupta engelliler tabii başta olmak üzere bu hizmetlere erişebiliyorlar mı? E, katılım e, temel olarak e, karar alma süreçlerine kat, e, katılım hmm. ama aynı zamanda hani sosyal e, e, sosyal etkinliklere katılım olarak hani biraz hmm. ikiye de ama temel olarak tabii ki karar alma süreçlerine katılım. Evet. Ee, ve güvenlikte kent güvenliği işte yolların yaya geçitlerinin hani en azından belediye yetkisi e, altında kalan e, işte İngilizcesi safety and security e, diye e, nitelendirebileceğimiz e, kent güvenliği ne ilişkin e, şimdi bir takım göstergelerimiz şu an taslak olarak hazırlanıyor. Ee, ve bu göstergeler işte Birleşmiş Milletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili ve Türkiye'nin de imza atmış olduğu tüm sözleşmeler ve oradaki e, evrensel e, göstergeler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor ama tabii biz bunları gene Türk e, Türkiye'ye, Türkiye'deki hmm. yerel yönetimlerin e, işte yetki alanlarına, çalışma sistemlerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz ve onların bir yerelleştirme e, sürecini gerçekleştireceğiz. Burada ee, kadınlarla ilgili mesela biz e, geçen dönem öğrencilerimle ben böyle bir çalışma yaptım. Kadınların e, özellikle bu güvenlik konusunda yani kentte nasıl e, e, kendilerini güvenli hissediyorlar mı? Uh -huh. İşte yalnız her, her saatte yürüyebiliyor mu e, gibi böyle öğrencilerle böyle bir çalışma yapmıştık. Ve bu çalışma sırasında mesela Viyana Belediyesi'nin bu konuda çok önemli bir... Ee, çalışma yaptığını gördük Hı -hı. ve bunu uyguladığını gördük yani önce bir tespit etmişler baya bir oturup bir yana da araştırmışlar kadınlarla görüşmeler yapmışlar izlemişler filan evet. ve sonra da işte sokak aydınlatmasından işte sokakların e, trafik akışının belirlenmesi yani 24 saatlik bir süre içinde kadının tek başına Hı -hı. E, işte ulaşım araçlarını kullanabilmesinden istediği yere istediği şekilde ulaşabilmesine bir şey olduğunda hemen haber verebilmesi filan gibi hı hı. yani çeşitli işte şeylere ulaşabilmesi hizmetlere ulaşabilmesi bütün bunların hepsini tek tek evet. çalışmıştı Viyana Belediyesi çok ilginç bir örnekti o ya evet Viyana Belediyesi o anlamda gerçekten çok öncü bir belediye yani ...benim hani bildiğim bir şeyleri de var... ...hani mimaride de bu toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun... ...mimari tasarımlar ve daha çok dediğiniz gibi güvenlik... ...işte kadınların eve girdikleri andan itibaren... E, ...işte yanındaki evin e, her an aydınlık olan bir odasının... E, ...eve bakacak şekilde e, tasarlanması hmm. detayına diyeyim... Hmm. <gülüyor> ...varacak denli e, çalışmaları var Viyana Belediyesi'nin... E, tabii biz de o çalışmaları hep gözden geçiriyoruz, e, inceliyoruz. E, benim daha önceki çalışma deneyimim de Çankaya Belediyesi'ndeydi ve Çankaya Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırladık. E, sizin de e, bahsediyorum yani. Orada çünkü hani yerelde uygulamada Ve direkt işin mutfağında olduğum için e, Çok daha birebir e, hmm. Deneyimlerim oldu Ne zaman yaptınız bunu Çankaya Yerel Eşitlik Eylem planı. Planı. Güzel bir başlık evet. Yılı bunun? Bu e, ilki 2016-2019 Yıllarını kapsayacak bir biçimde e, Gerçekleştirildi Uygulaması yapıldı izlenmesi hmm. yapılıyor şu anda Gerçekten örnek bir çalışma oldu e, Şimdi de belediyedeki arkadaşlarım, eşlik birimdeki arkadaşlarım ikinci planı hazırlama sürecindeler. İşte 2019-2024 yani önümüzdeki seçim dönemini kapsayacak şekilde. Zaten Çankaya Bediyesi de bizim pilotlarımızdan biri. Diğer Orada pilotlar... nasıl bir ilerleme sağlandı mesela? Hani başladığınızda nasıldı? Hı hı. Proje ilerlediğinde hani bir gösterge üzerinden baktığınızda mesela. E, evet. Tabii şöyle e, şimdi ee, yani hani Çankaya Belediyesi Ankara'nın merkezinde ve hani bakacak olursanız hani yüksek bir profil. Ee, ama tabii sivil toplum örgütleriyle ve e, hani vatandaşlarla hak sahipleriyle bir araya geldiğinizde çok farklı ve çeşitli ihtiyaçlar var. Orada tabii önce bir mevcut durum e, çalışması yaptık ve e, ihtiyaçlara göre e, sivil toplum e, örgütlerinin temsilcileriyle sendikalar da dahil olmak üzere. Ee, ...bir ihtiyaç analizi, hani ihtiyaçlar neler, sorunlar neler bunlar ortaya döküldü... ...ve arkasından hakikaten o e, onların e, listeledikleri e, sorunlar eylem planı haline... ...ve işte bizim hedeflerimiz haline gelmişti Çankaya Bediyesi'nde. Ee, orada da yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri göstergeler e, meselesiydi... Yani, gösterge, doğru göstergeyi bulmak e, gerçekten çok kolay olmuyor. Özellikle belediye düzeyinde. E, ve onun izleme ve değerlendirme süreçlerini harekete geçirmek. Hep çok iyi niyetlerle, çok iyi hedeflerle çıkıyoruz ama hani sonrasındaki izleme değerlendirme biraz e, o şeyde gitmiyor. Bizim İstanbul'da yaptığımız çalışmada mesela şöyle çok ilginç bir şey bulmuştuk. Kadınlar ...günün her saatinde ulaşım araçlarına erişebilmek istiyorlar. Hı hı. Çünkü ve şehri çok daha fazla ve yoğun kullanıyorlar. Çünkü daha fazla üzerlerinde aslında sorumluluk var. Yani e, hani çalışıyor da olabilir, çocuk bakıyor ev, eve işte e, yemek de şuydu buydu... ...ya da ne bileyim annesi babası vesaire vesaire. Evet, yani kadın evet. üzerindeki sorumluluklardan dolayı kadının gitmek istediği adresler... ...ve ulaşmak istediği mesafeler erkeğe göre çok, çok daha, daha fazla. Ve çeşitli. Hı hı. Ve evet. çeşitli, hı hı. çok ilginç. Hı hı. Yani evet. O yüzden kadının ihtiyacı ulaşım açısından ve erişilebilirlik açısından... Çok daha farklı bir profil Tabii yani e, bizim o yaptığımız çalışmalarda da mesela bakım hizmetlerine olan Hı. ihtiyaç e, Yani özellikle şey çok öne çıkmıştı e, Engelli e, bir bireyle beraber yaşayan ya da yaşlı e, bakmakla yükümlü olduğu bir bireyle yaşayan e, kadınlar Özellikle bir ciddi bir bakım desteğine ve aynı zamanda psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdi ee, ve Çankaya Bediyesi şu an o, e, o konuda çalışıyor. Kreşler gene e, özellikle kadınların istihdamını artırmaya yönelik e, en önemli şeylerde çalışmalardan hmm. destek alanlarından biri. Kreş e, sayısı da şu an artıyor Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla. Katılım konusunda nasıl bir profil ortaya çıktı? Yani bir, tabii bu bizi adalarda özellikle ilgilendiriyor. Çünkü adalarda bu işte yerel meclisler mahalle meclisleri evet. falan gibi aslında seçim öncesi bu dönemde bir sürü mahallede bir sürü ilçede insanlar hani bu katılım konusunu çok tartışıyorlar bu konuda çok çalışmalar var. Evet. Ee, Doğrusu şöyle de diyebilir miyiz? Ee, yani Türkiye'de e, bir yerel yönetimler, e, de geleneksel bazı davranış şekilleri varsa, hmm. yerelin de geleneksel bazı davranış şekilleri var. Yani yerelde genellikle işte belediyeden, devletten, kamu kurumlarından hep bir şey bekler ya. Evet. Hani yerel olarak hani mesullenelim. Biz de neler yapabiliriz? Esasen seçimden sonra galiba en çok odaklanılması gereken yerelde bizlerin mahalle meclislerini oluşturması bir şeyin ilk yapı taşı olmaz mı? Tabii, tabii ki yani aslında bakarsanız hani belediyeciliğin temelinin katılım olması gerekiyor. Yani yerel yönetimin daha doğrusu. Çünkü yani yerelde yapılacak her türlü hizmetin o e, orada yaşayan insanların ihtiyacına cevap verecek ve onların taleplerine uygun üretilmesi gerekiyor. Yani e, hani bırakın işin yerel demokrasi kısmını hani diyelim, işin ekonomik boyutu, zaman boyutu, işte takım, kaynakların kaynakların doğru kullanılması aynen doğru kullanılması açısından e, ya bir kere hani size sonsuz bir şey imkanı sunuyor. Yani oturup e, burada nasıl bir proje yapalım ne yapsak acaba burada <gülüyor> diye düşünmek yerine oradaki insanların ihtiyacı ve talebi zaten size getiriyor projeyi hı hı. E, yani hani, ben bunun örneğini gerçekten de bu yereleştik eylem planını hı. hazırlarken birebir e, yaşadım ee, hiç böyle kafanızı çok yormanıza gerek kalmıyor. Ya acaba buraya ne yapsak? Burada nedir? Hı -hı. Buradaki sorun nedir? Zaten insanlar size onlarla geliyor, sorunlarla geliyor ve çözümlerini de kendileri e, önererek evet geliyorlar, getiriyorlar. Ve e, belki başkanlara da şunu hatırlatmak lazım: Ne kadar katılımcı yöntemler kullanırlarsa ve böyle herkesin fikrini böyle bir birleşke fikir, Hı -hı. bir ortak fikir, bir uzlaşmayla e, kararları alırlarsa aslında risklerini de o derece azaltmış oluyorlar. Başarı oranlarını da arttırmıyorlar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Yani dünyadaki örnekleri de galiba katılımcılık arttığı sürece başarılı örnekler artıyor değil mi? Tabii. Başarıları artıyor. Daha hesap verebilir hale Hı. geliyorlar. Çünkü herkesin e... sevdiği belediye başkanları oluyorlar. <gülüyor> evet. Değil mi? Herkesin, herkes <gülüyor> tarafından kucaklanır insanlar oluyorlar. Kesinlikle. İşlerini müthiş derecede kolaylaştırıyorlar. Esasında <gülüyor> yani. Böyle <gülüyor> <gülüyor> sistem Tabii şimdi uluslararası yani ölçekte de işte belediyeler arası iş birlikleri işte başarılı örnekler filan bunları çok yapıyorsunuz. Hani böyle e, güzel bir örnek son zamanlarda özellikle katılımcılık açısından e, mutlaka karşınıza çıkmıştır. Tabii yani çok e, var çeşitli düzeylerde ve e, her seferinde biraz daha da ileriye gidiyor bu e, açıkçası. Hani basitçe bir vatandaşa fikrini sormaktan. Ee, ki biz de zaman, zaman onu bile çok <gülüyor> bulamıyoruz ee, projeleri beraber yapmaya hatta proje ortaya çıkmadan önce nasıl bir proje olması gerektiğine beraber karar e, vermeye kadar gidiyor yani İsveç'ten var hani İsveç'te de hem yakın çalışıyoruz öncesinde de İsveç belediyeleriyle çalıştığım için biliyorum ee, şimdi ismini doğru söyleyemeyebilirim ama bir <gülüyor> İsveç'in küçük bir belediyesi ee, bir bir e, yani boş bir alan var e, şehirde ve oraya bir şey yapılacak. Ama hani ben oraya park yapacağım nasıl bir park istersiniz bile demiyor. Hani bu alanı nasıl değerlendirelim diye yola çıkıyor. Ve oradaki e, yaşayan mahallenin sakinleriyle birlikte karar veriyorlar. İhtiyacı birlikte tespit edip tespit ettikten sonra işte burası e, bir park olsun diye talep ediyorlar. Mesela belediyenin... E, aklında çok daha böyle renkli, işte hmm. fantastik, e, işte bir sürü farklı oyun alanlarının olduğu e, hmm. ve bir sürü donatıların yer aldığı bir park fikri varken vatandaş orada bir doğa parkı talep ettiğini ve hani mümkün olduğu kadar az malzeme çok işte doğal ürünlerin yer aldığı tamamen sade yeşil bir alan talep ediyorlar ve öyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu seçimlerden sonra ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri stratejik planlarını evet. yapacaklar. Adalar ilçesi aslında elli binin altında olduğu için böyle bir mecburiyeti yok ama. Ee, yine de böyle bir çalışmaya girmesinin çok Yapsan önemli olduğunu. Yapsan ne kadar güzel olur. E, ve yani Adalılar <gülüyor> olarak Doğru. mesela biz bunu be belediye... Yapması da edeceğiz. gerekir ee, esasında değil şimdi mi? Bu aslında katılımın ilk herhalde başlayacağı nokta olsa evet. gerek değil mi? Evet. Yani aslında böyle hani şey... E, en son noktada boş bir alan tabii o da önemli bir alan ama yani aslında işin en başında katılmaya başlamak açısından bu stratejik planlar. Çok doğru. E, bir, ikincisi adalarda mesela koruma maçlı imar planı işte iptal edildi. Onun e, yeniden yapımı söz konusu. Şimdi siz başta anlattınız bunlar hep böyle göstermelik katılımlar oluyor. Hı -hı. Geldin mi tek şeklinde. <gülüyor> yani bunun şimdi başka türlü gerçekten birlikte herkesin birlikte konuşabileceği yapılar nasıl olacak? Yani bir konsensus nasıl inşa? Bir müşterek or fayda nasıl inşa edilecek? Evet. Herkes birbirini nasıl dinleyecek? Çünkü burada farklı çıkarlar aslında çatışıyor. Aslında bu katılım dediğimiz şeyin yapılamamasının belki yapılmak istenmemesinin sebebi bu çıkarlar çatışması ve yani özel sektöre bırakmak daha kolay oluyor. Çünkü özel sektör ya da ne bileyim güçlü geliyor, politikacı yapıyor. işte geliyor kendi kafasındakini yapıyor, diyor. Siz evet. bana oy verin ben sizin için en iyisini evet. yapacağım diyor yani evet. daha ne desin. <gülüyor> Oysa ki öbürü vakit alan bir şey. Evet. Öbürü Kolar müzakere bir şey gerektiren bir şey, ikna gerektiren bir şey. Herkesin dinlemek gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi seçimlerden sonra tabii işte Adalarçı bir, bir şekilde uzlaşma evet. yöntemleri de buluyor yerel hak sonuçta bu da bir öğrenme süreci tabii. herhalde. Evet ve demokrasi de bu, bu yani zaten hani, tabii ki farklı fikirler olacak. Aynen hani e, gerçekten hep bizde kolaycılığa kaçılıyor ama hani katılım süreçlerini tabii böyle gayet hem teorik hem pratikte bir sürü farklı uygulama şekilleri var. <gülüyor> e, zor zaman alıyor uzun sürüyor ama sonuçta e, ulaşılan şey e, en iyisi oluyor. Evet. E, programımızın sonuna e, geliyoruz hı. ama çok kısa bir şey daha ben sormak istiyorum. Şimdi adalar e, tabii bütün e, hafıza mekanlarını hala e, taşıyor. Yani bir İstanbul gibi tarih olmadı. İşte hepimizin okuduğu okullar yıkıldı. Doğduğumuz evler yıkıldı. Çocuğumuzu bile hı hı. doğurduğumuz evler yok artık. Ve e, böyle a, yani mekanlarla a, bağ kurmamız çok zorlaştı. Ada öyle bir avantajlı bir yer hı hı. Ee, bunun içinde evet e, sanki bu kent hakkının e, oluşabilmesi için çok iyi bir zemin var gibi ne dersiniz? Doğru kesinlikle yani hani başında da biraz konuşmuştuk. Ee, adanın hem yani nüfus olarak daha küçük olması, insanları bir araya getirme, o toplumsal dayanışmayı sağlama kurma, işte farklı katılım unsurlarını e, işletme anlamında çok büyük avantajları var gerçekten. Ve böyle bir e, insan hakları kenti adası ya da böyle bir katılım adası a, olması yönünden de ee, çok elverişli bir imkanlar sunuyor. Ee, evet. Bunun bu fırsatı kullanmak lazım bence evet. gerçekten. Peki, çok güzel bu fukastımız. <gülüyor> sonuna geldik ve de çok güzel bir bahar gününde sevgili e, Bahar Özden'i konuk ettik. Kendisiyle insan hakları kentleri ne konuştuk? Tabii adalar özelinden de konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın adalar hepimizin. Evet, hoşçakalın adalar hepimizin. Hoşçakalın. Teşekkürler.